Radyoda Arkeoloji Bir Arkeoloji Programı Hazırlayan Arkeologlar Derneği İstanbul Şubesi Radyo'da arkeoloji programından merhaba sevgili dinleyiciler. Bugünkü programımızı Anadolu Demir Çağı'nda Anadolu ve çevresine ayırdık. Program konumuz Profesör Doktor Kemalettin Köroğlu. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Profesör Köroğlu Marmara Üniversitesi Eski Çağ Tarihi Anabilim Dalı Bölüm Başkanı. Aynı zamanda Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu'da pek çok kazıda bulunmuş bir hocamız. Hocam... Yazılarınızda, makale, makalelerinizde demir çağında Anadolu'da büyük bir değişim yani hem siyasi açıdan hem de demografik açıdan önemli değişimler yaşandığını söylüyorsunuz. Bize bu değişimleri anlatarak başlar mısınız? E, teşekkür ederim. E, demir çağı e, içinde bulunduğumuz coğrafya ve aslında uygarlaşma süreci açısından oldukça önemli ve günümüze etkileri çok sayıda etkisi olan bir süreç. Yaklaşık olarak M.Ö. 1200 yılları ile 330 yılları arasındaki 900 yıllık, 900 yıl civarında bir dönemde yaşanan gelişmelerden söz ediyoruz. En başta bu sürecin en başında alfabe yazısının günümüzde bütün uygarlıklar tarafından, birçok uygarlık tarafından kullanılan alfabe yazısının, farklı versiyonları olan alfabe yazısının bu dönemde ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Bu Gerçekten yazının yaygınlaşması açısından çok derece önemli bir gelişme. Çünkü çivi yazısı, bundan önceki süreçte ortaya çıkan çivi yazısı zordu. Yüzlerce işaretin ezberlenmesi gerekiyordu. Bu yazı biçimini yaygınlaştırmak çok zahmetliydi. Oysa alfabe yazısı toplumlar tarafından kolayca öğrenilip uygulanmaya, kendi dillerine uyarlanmaya müsait bir yazı biçimi bu yazı biçiminin ortaya çıkması iletişimi ve daha dolayısıyla gelişmeyi hızlandırdı. İlk tek tanrılı din yine demir çağında ortaya çıktı. Bu da son derece önemli bir şeydir. Alfabe yazısıyla yazıldı daha doğrusu. İlk tek tanrılı dinin kutsal metinleri Doğu Akdeniz kıyısında Tevrat'tan söz ediyoruz. Eski Ahit'ten söz ediyoruz. İlk defa Demir Çağı'nda bin yıllar civarında yazıya geçilmeye başlandı. Bu da uygarlaşma süreci içerisinde bütün toplumları e, Doğu Akdeniz'den başlayarak e, sonraki süreçleri etkileyen bir gelişmedir. E, dolayısıyla Demir Çağı'nın e, günümüze ulaşan izlerinden biri olarak bundan da söz edebiliriz. Tabii Demir Çağı'na adını veren Demir'in e, e, bu dönemde Toplumun yaşamına girdiğini söylemeye gerek yok. E, bu tek başına bir demirin işlenmesi, 1600 derecelere kadar e, ısıtılan, ısıyı muhafaza eden fırın teknolojisinin geliştirilmesi değil. Birçok alanda e, demiri kullanan uygarlıkların diğerlerine üstünlüğünü e, ortaya çıkarmış, üstünlüğünü sağlamıştır. Demir silahlar, tarım aletleri... E, Demirden eşyalar hatta takılar yapılmaya başlanmış. Dolayısıyla bütün bunlara sahip olan bu teknolojiyi kullanan uygar uygarlıklar inanılmaz bir e, üstünlük sağlamışlardır. E, demir çağının belki de bizim yaşadığımız coğrafya için en çarpıcı e, gelişmelerinden bir tanesi. E, bu dönemde ortaya çıkan toplumların değişen demografik yapının günümüze kadar yansımalarının olması. Ee, mesela Anadolu'daki en eski toplumlardan biri Süryaniler. İlk defa Demir Çağı'nda Aramiler olarak, ataları Aramiler, ilk defa Demir Çağı'nda e, Suriye'den kuzeye doğru hareket ediyorlar ve Anadolu, Güneydoğu Anadolu başta olmak üzere Anadolu çevresine yerleşiyorlar ve hala bu coğrafyada biliyorsunuz az kalmış olmakla birlikte varlığını koruyor. Yani çok eski bir kültürden söz ediyoruz. 5000 bin yıl 2000, 1000 yılda 3000 yıllık bir süreçten söz ediyoruz. 3000 yıl geleneksel e, izler taşıyan bir kültürün e, Anadolu'da varlığından söz ediyoruz bu anlamda. E, İbraniler bu dönemde Doğu Akdeniz kıyılarına yerleşiyorlar ve hala bu coğrafyadalar bunları biliyoruz. Dünyanın dört bir tarafına yayılmış olmakla birlikte bu coğrafyada da varlar. Araplar ilk defa bu dönemde e, tarih kaynaklarda adları geçiyor. Persler ve Medler ilk defa bu dönemde adları geçiyor ve hala bu coğrafyada çok etkinler. E, bugüne e, devamı e, hangi toplumun e, devam ettiğini bilmemekle birlikte e, Urartuların, Asurluların bu dönemde çok güçlü merkezi devletler kurduğunu biliyoruz. Bütün bu demir silahları, demir teknolojisini iyi işleyen uygarlıklar bunlar. Bu sayede çevresindeki uygarlıklara karşı çok üstün olmuşlar ve demir sayesinde çok güçlü mimari yapmayı becermişler, geliştirmişler ve Doğu Anadolu'da ilk defa, ilk defa bir devlet ve bu devletin ortaya çıkardığı anıtsal mimariden söz ediyoruz. Urartular derken aslında sanırım biraz sonra Urartular hakkında biraz daha ayrıntılı olarak konuşacağız. Peki o zaman Urartuları geçmeden önce demir çağı sadece Anadolu için değil andığımız kadarıyla tüm Doğu Akdeniz'in bugünkü demografik yapısının oluşumu için önemli bir milat. Aynen öyle ee, aynen öyle. Peki bu demografik yapın oluşumu göçlerle bir yandan başlıyor ama bir yandan da herhalde tehcirler var ki herhalde bilinen belki en eski tehcir örnekleri. Çok, çok haklısınız çok haklısınız. E, merkezi güçlü devletler güçlü devletlerin yeni kent inşa etmek yeni tarım alanları inşa etmek için kullandığı enstrümanlardan bir tanesi tehcir. Günümüzde tabii tehcir deyince. E, sadece cezalandırmak amacıyla yapılan nüfus nakilleri akla geliyor e, son e, yıllarda tartışılan tehcir e, konusundan dolayı ama eski çağda tehcir aslında tam da böyle değil eski çağda cezalandırmak yönü var tehcirin içinde mesela Asur e, Urartu'yla Çağdaş Demir Çağı'nın e, bugünkü Kerkük Musul'da kurulmuş ve oradan bütün Ön Asya'ya egemen olmuş, Anadolu'nun güneydoğusuna egemen olmuş bir krallık, bir uygarlık. En büyük tehcir programlarını uygulayan uygarlık. Yeni kentler kurdukça bu kentlere nüfus kazandırmak için başka bölgelerden insanlar naklediyor. Yeni tarım alanlarına ihtiyaç duydukça kanallar yaptırmak için ve o alanlarda iş gücü elde etmek için başka bölgelerden insanlar naklediyor. En çok tehcire tabi tutulan toplumlardan bir tanesi aramiler. Askere ihtiyacı olduğunda da aramilerden ve çevredeki başka toplumlardan insanlar getiriyor, naklediyor. 300 yılda Asur'un egemen olduğu, yani 900 ile milattan önce 600 yılları arasındaki süreçte 3,5-4 milyon insanı tehcire tabi tuttuğu hesaplanıyor. Bu rakamların bir bölümü şüphesiz abartı yani Asur kayıtları veriyor bize bu rakamları. Her Asur kralı yaptığı sefer sonrasında 100.000 bin insanı yüz bin insanı bir bölgeden bir başka bölgeye naklettiğinden söz ediyor. E i̇şte bunların diyor bir kısmını askere aldım bir kısmını işte kentlere yerleştirdim bir kısmını şu bölgede tarım alanlarına yerleştirerek çiftçi yaptım. Bir kısmını getirdim başkentime yerleştirdim ve orada benim hizmetimde çalıştılar diye böyle övünç övünerek yazıtlarda krali yazıtlarda ifadelerle bunu bu tanımlıyorlar. Bütün bu rakamları alt alta hesapladığımızda üç buçuk milyona kadar çıkıyor bu rakamlar ki bu inanılmaz rakamlar çünkü MÖ 9. yüzyılda herhalde bugünkü Suriye, Irak ve çevresinden söz ediyoruz. Herhalde bu Söz edilen tehcir rakamının biraz üzerindeydi bu bölgedeki top nüfus nüfus. Dolayısıyla neredeyse bütün bölgenin demografik yapısının değiştiğini, değiştirildiğini bir anlamda görüyoruz. Şimdi bu olağanüstü bir iş aslında. Fakat bunun çok çarpıcı yansımaları var. Mesela bir tanesi... Asurlular Sami kökenli bir toplum. Yani Mezopotamya'da Akatlar, Babiller ve Asurlar bunlar aynı kökenden gelen Sami kökenli bir Sami üst e, tanımlayıcı isim toplum. E, Aramiler ise yani tehcire tabi tutulan Aramiler ise Batı Semitik grup olarak tanımlanıyor. Yani bugünkü İbranilerle e, bizim Yahudi olarak tanıdığımız toplumlarla akraba Batı Semitik grup. İkisi... Birbirinden farklı, yaşam biçimi olarak da farklı. Biri merkezi devlet, devlet geleneğinin temsilcisi, yerleşik toplum. Ama Aramiler daha çok yarı göçebe toplum olarak biliyoruz. Sonunda Aramiler alfabe yazısı kullanıyor. Asurlar çivi yazısı geleneğinden geliyor. Sümer'den başlayan çivi yazısı geleneğinden geliyor. Bu teşhir sonucunda Asurlular, Asur ülkesi Arami nüfus çoğalmaya başladığı için... Aramice konuşan bölgeler oluşmaya başlıyor Asur ülkesinde ve sonunda Asurca yanında çivi yazısıyla yazılan Asurca yanında alfabe yazısıyla yazılan Aramice resmi dil olarak kabul ediliyor. Ve Asurlarla Aramiler birbir içine geçerek adeta bir sonrasında tek toplummuş gibi aynı kültürden gelen e, toplummuş gibi e, anlaşılmaya da başlıyor. Nitekim bugün Güneydoğu Anadolu'daki e, Süryaniler kendilerini Asuri olarak tanımlarlar. Onların kökeninden geldiklerini varsayarlar. Nedeni de budur. Yani Asurların devlet politikası neticesinde e, yaptıkları tehcirdir. Bir başka e, tehcir uygulaması, çarpıcı tehcir uygulamasını Urartularda görüyoruz. Urartular da aşağı yukarı Asurlarla çağdaş bir uygarlık önce 840'lardan işte 600 yıllarına kadar Doğu Anadolu'da egemen olmuş bir krallık. Orada da devlet toplumu dönüştürmeye çalışıyor. Çünkü Doğu Anadolu'da yarı göçebe aşiretler var ve yaşam biçimi hayvancılığa dayanıyor. Dolayısıyla bir devletin bu bölgede kurulması, güçlenmesi ve yaşaması, Bugünkü anladığımız manada da eski çağdaki anladığımız manada da zor gerçekten. Çünkü devlet deyince vergi alması lazım. Devlet deyince kentlerde yaşayan nüfus için üretici olan başka insanlar olması lazım. E, çünkü kentteki insan üretmiyor. Kent olmadan da vergi alması, askeri işte asker bulması, e, kolluk kuvvetine sahip olması, güçlü olması zor. Yani merkezi yerleşik e, şeyleri, kurumlar oluşturması zor. E, işte din dini kurumlar, askeri kurumlar oluşturması zor. E, Doğu Anadolu'da Urartular biraz Asur modelinden esinlenerek aslında e, başlangıçta toplumu yerleşik düzene geçirmek istiyorlar. Aşiretleri alıyorlar, tarım alanlarının çevresine kent, kent kuracakları alanlara yerleştirerek oralarda iskana, zorunlu iskana tabi tutuyorlar. Ve belki Ön Asya'da demir çağında ikinci büyük tehcir programını Urartular yapıyor. Ve yeni olarak adım attıkları her uygulamada bunu görüyoruz. Van Havzası'nda kurdukları kentlerin çevresine insan yerleştiriyorlar. Kuzeye doğru yayılıyorlar işte bugünkü Ağrı civarında Van Gölü'nün kuzeyinde bugünkü Ermenistan... Aras Nehri Vadisi'nde kurdukları kentlere inanılmaz büyük tehcir programları yapıyorlar ve bunları yazıtlarda, krali yazıtlarda anlatıyorlar. İşte Elazığ bölgesinden insanlar alıp bugünkü Aras Havzası'na, Kuzey'e, Ermenistan'a götürüp oralarda yerleştiriyorlar. İşte Fırat'ın batısından, Malatya bölgesinden ...Alzi ülkesinden, Muşki ülkesinden insanları götürüp Urartu ülkesinin içlerine yerleştiriyorlar. Dolayısıyla onlar da bu tehcir programını e, kullanıyorlar. Dolayısıyla demografik yapıyı önemli ölçüde değiştiriyorlar. Devlet soruyla değiştiriyorlar. Evet, demek bu dönemde e, merkezi yönetim gücü e, devletler e, var... Peki bu dönemin aktörleri yani bu devletler Asur'dan bahsettik, Urartulardan bahsettik. Başka hangi aktörler var bu dönemde bu kadar belirli? Şimdi demir çağında bu en güçlü devlet Asur. Çünkü Asur'da devlet geleneği ve e, anlayışı, kurumları aslında Sümerlere kadar dayanıyor. Güney Mezopotamya'da yazının orta, yazıyı bulan toplumlara kadar gidiyor. Dolayısıyla 2000 yıllık Asur'lardan önce 2000 yıl, 2000 yıldan daha uzun bir süre bir devlet geleneği var bu bölgede. Ve Asur Krallığı siyasi sınırları bakımından da çok geniş. Çok büyük bir e, devlet. Onun yanında onun rakibi olmuş, onunla boy ölçüşmüş. E, Anadolu'daki en önemli uygarlık Urartular Doğu Anadolu'da kurulmuş. Kısa zamanda güçlenmiş ve Asur'la boy ölçüşmüş bir uygarlık. Anadolu'da e, Orta Anadolu'da bunlarla çağdaş olan Firik uygarlığı var. Firikler var. İşte ünlü kralları Midas, efsanelere konu, konu olmuş bir kraldır. Bugünkü Sakarya Nehri kıyısında başkentleri Gordion olan Yasöğük, Polatlı yakınlarında. Oradan bütün Orta Anadolu'ya egemen oluyor. Ve bunlar arasında diplomatik, siyasi bir takım yazışmalar, bir takım ilişkiler var. Mektuplar var, elçiler gidip geliyor... Ee, i̇şte yeni bir kutlama olunca, yeni bir kent kurulunca Asur'da Frigia'dan elçiler gidiyor, Rartu'dan elçiler gidiyor. Yani aktörler birbiriyle tanışıyorlar. birbirle ilişkileri var, bağlantıları var. Daha sonra bu aktörler arasına Batı Anadolu'da işte paranın mucidi olan ee, Lidyalılar ekleniyor. Ama onlar oldukça geç kısımda ekleniyor. Doğu'da, İran'da. E, önce Medler, arkasından Persler, Demir Çağı'nın en önemli aktörleri arasındadır. E, tabii bu, bu kadar, yani bu saydıklarımız siyasal olarak geniş sınırlara sahip olmuş ve ön plana çıkmış e, devletler. Bunların yanında Doğu Akdeniz kıyısında aslında sınırları küçük olmakla birlikte e, ortaya çıkardıkları ürünler bakımından çok çarpıcı, çok etkileyici krallıklar da var. İşte Fenike kıyılarından söz ettik. E, ara, Aram, Yehuda Krallıklarından sö e, söz edebiliriz Dolayısıyla bunlar da bu süreçte Var olan krallıklar arasında Bunlar bu güçlü devletlerin Zaman zaman müttefiki olarak yaşamışlar Direndikleri zaman ise Ağır cezala cezalara Çaptırılmışlar e, Kudüs mesela Bu dönemde bir krallığın merkezi e, Ama Asur'un Talanından, e, yağmasından kurtulamıyor e, Ceza ağır vergiler vermek istemediği zaman da cezalandırılıyor. Yani de, e, genel olarak siyasal tablo bunlardan oluşuyor. Asur, Doğu Anadolu'da Urartu, Orta Anadolu'da Frigya, daha sonra Asur'un doğusunda İran'da per Medler ve Persler bu sahneye ekleniyor. Peki bir resmi tarih yazıcılığı var mı? E aslında bu da çok ilginç tabii bizim tarihçilerin e, tarih tartışmalarında Resmi tarih deyince biraz muhalif olarak algıladıkları ve üzerinde fazla düşünmedikleri, ayrıntılarını öğrenmek istemedikleri bir konudur. Resmi tarih modern dünyanın ürünü gibi görünür aslında. Modern dünyada devletlerin kendilerini aklamak için, meşru meşruiyetlerini artırmak için kullandıkları argümanlardan biri olarak gözükür. Aslında öyle değil. Eski çağda, resmi tarihçilik eski çağda başlamıştır. Özellikle de demir çağında bunun çok tipik örnekleri var. E, eminim hatırlarsınız, üniversite sınavlarında anallardan söz edilir. Anallar, İtit kralları tarafından, Asur kralları tarafından, Urartu kralları tarafından yazdırılan analların tanrılara hesap vermek amacıyla yazıldığını, dolayısıyla mutlak doğruyu anlattıkları varsayılarak böyle sorular ee, sorulur. Üniversite sınavlarında benim öğrencilerim de zaman zaman hatırlatıyorlar. Oysa durum tam tersidir. Anallar resmi tarihçiliğin başlangıcıdır. Kral kendi hayatı boyunca yaptığı işleri yıl yıl anlatır. Ve bu analları okuyoruz biz şimdi tarih yazarken çok önemli kayıtlar bunlar okuyoruz. Bu anallarda neler bulamazsınız onları söyleyince hemen anlayacaksınız bunlar resmi tarih diye. Bir kere malûbiyet bulamazsınız. Asur'la Urartu çatışıyorsa eğer bu çatışmanın galibi olan taraf bu savaştan söz ediyor ama asla ve asla mağlubu olan taraf bu savaştan söz etmiyor. Biz örneğin Asur'la Urartu arasındaki üç büyük savaştan e, galip gelen Asur kayıtlarında inanılmaz kayıtlar buluyoruz, inanılmaz ayrıntılar buluyoruz ama Urartu'da tek satır yoktur. Tek satır yoktur bu konuda. Urartu yıllıkları, kayıtları bunlardan hiç söz etmezler. Aynı şekilde Hitit kralları sadece kendi başarılarını, e, tapınaklara yaptıkları hediyeleri, tanrılara kestikleri kurbanları anlatırlar. Asla mağlubiyetlerden, asla başarısızlıklardan söz etmezler. Mesela bu anallara bakarak bir uygarlığın nasıl yıkıldığını hiçbir şekilde anlayamayız. Her zaman... Mutlak başarı vardır, mutlak galibiyet vardır ee, ve devlet hep zirvesinde görülür. Kral en güçlü döneminde görülür. Ee, örneğin ilk kral Urartu kralı kendisini dünyanın efendisi olarak tanıtır bu anallarda. Nasıl yani daha Van bölgesinde küçücük bir bölgeye egemen ama dört bir yanın kralıdır. Anallarda kendini öyle tanıtır. Dolayısıyla resmi tarihçiliğin eski çağda özellikle demir çağında yazılan Anallarla başladığını söylemek hiç yanlış olmaz, hiç yanıltıcı olmaz söyleyebilirim. Yani zaten e, demek ki bize üniversite sınavında sorulan e, bilgi de pek doğru değil. Soru da yanlış, cevabı <gülüyor> da yanlış ama gerçekten bu ayrıntılı bakıldığında analların resmi bir bakış açısıyla yazıldığını anlamamak mümkün değil. Zaten bize bu bilgiyi veren sistemin kendisi de resmi tarihi resmi tarih. anlattığı Tefersiz için tardım. Böyle bir şey olmuş olsa gerek. Peki bir de demir çağının önemli gelişmelerinden biri de sanırım atın evcilleştirilmesi, evet, evet. hızlı ulaşım ve iletişim imkanlarının arttırılması. Evet bu, bu, bu konuyu atladık aslında. Evet e, demir çağında ya atın ön Asya'da kullanımı aslında eski. Yani savaş arabalarına koşulmasının ikinci bin yılda yaygın olduğunu biliyoruz. Yani Hititlerle, Hitit İmparatorluğu'yla Mısırlar Kadeş'te Doğu Akdeniz kıyılarında savaşırken Yüzlerce hatta binlerce savaş arabasıyla e, karşı karşıya geldiklerini biliyoruz. Fakat atın e, atın üzerine insanoğlunun at üzerine binerek e, kullanması daha sonraki bir sürece ait. Onu başarması daha sonraki bir sürece süreçte oluyor. İşte bu demir, çağı, demir çağın başlangıcından itibaren bu yaygınlaşmaya başlıyor. Çünkü bunun için gelişen ekipmanlar da, gerekli. Biliyorsunuz atı sadece üzengiyle e, denetleyebilirsiniz ama atın üzerine bindiğiniz zaman sizin orada sabit durmanızı sağlayacak başka donanımlar eğer, dizgin vesaire e, birçok bir ekipman lazım. E, dolayısıyla bütün bunların gelişmesi demir çağı ve sonrasında oluyor. İlk defa süvari sınıfı demir çağında ortaya çıkıyor. Asur ordularında Urartu ordularında var. Atın bu o kadar önemli hale geliyor ki iletişim hızlanıyor. Mesela Urartu ile Asur arasındaki e, casusluk e, faaliyetleri artıyor. Çünkü artık at üzerinde e, bu casuslar bir bölgeden bir bölgeye çok hızlı ulaşabiliyor. E, yeni Asur döneminde 3. Tiglat-Plazer döneminde 8. yüzyıl krallarından bir tanesi Posta Teşkilatı kurduğunu biliyoruz. Ve bu at sayesinde oluyor. Çok uzak bölgelerle iletişim sağlamak için, eyaletlerle e, iletişimi sağlamak için atı kullanıyorlar. Süvari sınıfı bir kere orduların çok uzak bölgelere sefer yapmalarını sağlıyor. Bu arada şunu da eklemeliyim. Atla birlikte aslında deve de çok yaygın olarak kullanılmaya başlanıyor. E, savaşlarda Arap yarımadasında özellikle Araplarla yapılan savaşlarda develeri de görüyoruz. Devenin ...yaygınlaşması... ...devenin e, insanoğlu tarafından... ...daha çok kullanılmaya başlanması... E, ...çöllerin... ...geçilmesini sağlıyor... ...yani bugünkü Irak'tan... E, ...Doğu Akdeniz... ...kıyılarına, Filistin'e... E, ...ya da Kudüs'e geçmek için... ...eski çağda deveden önce... E, ...kuzeye doğru çıkıp... ...Fırat boyunca... Işte ...Mari kentinden ya da bugünkü... ...Antakya civarından... ...deniz kıyısına ulaşabilirdiniz ancak... Ama deve evcilleştikten sonra e, ortadan Suriye çölünü ortadan geçen e, yolları kullanabilirsiniz. Çünkü develer sayesinde aradaki uzun mesafeleri kat edip e, vahalara bir sonraki vahaya ulaşmak mümkün olmuştur. Yani Doğu Akdeniz'e ulaşan bütün uzak doğudan gelip Doğu Akdeniz'e ulaşan yolları epey bir kısaltmıştır. Hem atın hem de devenin e, insanoğlunun hizmetine girmesi süvari olarak insanların... E, süvari sınıfını oluşturmaları söyleyebiliriz. Peki burada sınıf derken askeri bir birlik olarak askeri mi? Birlikten söz aynı aslında. zamanda ata binebilmek toplumsal yaşam içerisinde bir ayrıcalık sınıfa mahsus. Bu lütfen. da çok önemli aslında. Bu da çok ayrıntılı bir e, konu. E, çünkü ata binmenin ayrıcalıklı bir sınıf oluşturduğu anlaşılıyor. Asur kralları ve Urartu kralları Urartu krallarının kabartmalarda yaptırdığını biliyoruz ama Asur kralları kendilerini at üzerinde dört nala at koştururken, ok atarken, mızrak atarken filan resmettirmişler. Yani bu bir prestij e, gibi gözüküyor. Toplumu bilmiyoruz tabii toplumda ata ne kadar biniyorlardı ne kadar binmiyorlardı bilmiyoruz. Çünkü onların görsel malzemesi yok ama e, Asur krallarının kendilerini at üzerinde resmettirmeleri bunun bir prestij olduğunu gösteriyor, ayrıcalık olduğunu gösteriyor ve önemli bir meziyet olduğunu gösteriyor. Birçok Asur kralı belki hiç at, ata binmedi ama kendilerini ata at üzerinde hızla koştururken gösterdiler. Evet sevgili açık radyo dinleyicileri Bugünkü programımızda demir çağını, demir çağında Anadolu ve çevresini ve bugünü bu kadar etkileyen, oldukça da geniş bir döneme yayı, zamanı yayılan bu çağı. Kemalettin Köroğlu, Profesör Doktor Kemalettin Köroğlu bize hızlıca başlıklarıyla özetledi. Katıldığınız için teşekkür ederiz hocam. Ben teşekkür ederim. Bir Sağ başka olun. programda görüşmek üzere. Hoşça kalın sevgili dinleyiciler. Radyo'da arkeoloji. Bir arkeoloji programı. Hazırlayan Arkeologlar Derneği İstanbul Şubesi.